Fatih Hocam'ın ifadesiyle hakkında ciltler, ansiklopediler yazılsa yeridir diye birkaç haftadır üzerine basa basa tekrarlıya tekrarlıya altını çizdiği cümleleriydi. Hudeybiye mevzu devam ediyor ve Hudeybiye'nin bir başka yine Dikkate Şayan sayfasını inşallah bu hafta açacağız Mehmet Fatih Çıklak Hocamızla. Hocam hem sizi dinlemek hem de dinlenmek üzere. peki. İnşallah Cenab-ı Hak dinleyerek din sahibi olmayı nasip eder. Çünkü iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ed-din-i nasihah, din nasihattır buyurmuştur. Bazıları bu sözü din nasihattır deyince din güzel konuşmaktan ibarettir, öğüt vermekten ibarettir, Allah ile kulu arasında kimse girmez, nasihat et et dur gibi anlamışlardır. Hatalı olduğu daha söylenirken bile bizim tonlamamızdan belli zaten. Biraz müstehsi bir tavırla söylediğimizi herhalde kıymetli dinleyicilerimiz de fark ediyordur. Eddin nasihat derken şu. Din konuşmaktır demek değildir o. Nasihat nedir? Nasihat ediyorum dediğinde neyi kastetmiş olur bir insan? Tutulmak üzere söylenen söz demektir. Eddinu nasihat. Din temenniler değildir. Din konuşma değildir. Din bilgi aktarımı değildir. Din tutulmak üzere dinlenmesi gereken, yapılmak üzere dinlenmesi gereken bir nizamdır. Allah'ın ölçüsüdür. El-Dinu Nasihah Tutacaksanız dinleyin. Yani din hayata tatbik etmek için, anlaşılmak içindir nasiha. Dinin söylediği sözler aynı nasihat ederken bir insan ya bir konuşuyorsun konuşuyorsun ama nasihat ediyorum diye başlayan bu size nasihatındır diye birisi bir sözü tamamlamışsa ne demektir o? Ben tutulmak üzere size bir şey anlatıyorum demektir. Eddini nasiha Allah bize böyle bir hadise vardır. Yani siz bilirsiniz tarzında bir şey indirmemiştir. Onun fahre alemi de sarılmak, tutulmak, tabi olmak üzeredir. Onun Kur'an-ı Kerim'i de nasihattır. Yani yapılsın, dinlensin, her zaman hürmet edilsin diye kelamını indirmiş. Ve o kelam öyle söylenmiştir. Resulullah Efendimiz'in dilinde. El-Dinu Nasihah. Dolayısıyla insan dini dinler. Ve dinin nasihat olduğunu fark ederek tutmak üzere dinlerse muhakkak dindar bir insan olur. Dindar demek Allah'ın hukukunu tanıyan demektir. Allah'ın hukukunu tanıyan yapamasa bile Allah'ın hukukunu tanıdığından onun rahmet, merhamet ve peygamber efendimizin şefaat sığınağına, barınağına girmiş ve dahil olmuş demektir. Evet. Böylece bunları bir daha hatırlatmış olarak biz konuşmamıza devam edelim. Hudeybiye musalahası başlangıcından nihayetine kadar ki ne Hudeybiye'nin o hali başlangıç olarak hicretin 5. senesi 6. senesi gibi bir zaman dilimine aittir. Ne Hudeybiye'de ceryan eden hadiseler o zamanla yaşanmış ve bitmiştir. Ne de Hudeybiye'nin neticesi o oradaki seferle, oradaki anlaşmayla bitmiş ve tamamlanmıştır. Her an o yolculuğun alametleri, sıfatları, ahlakı bizi kuşatmakta ve o imtihan sahaları hala bizim için geçerli olmaktadır. Değil mi efendim? Zaten biz bunu bildiğimiz, düşündüğümüz, idrak etmeye çalıştığımız için programda ne dedik? Muhabbet bağı dedik. Muhabbet bağı. İnşallah Cenab-ı Hak hem bunu bir muhabbet bağı yani irtibatı olarak bizlere ihsan eylesin. Amin. Bu irtibat haliyle muhabbet bağının içerisinde de konaklamayı nasip eylesin. Bize bağ bahçe eylesin. İnşallah diye ümit ediyoruz. Hudeybiye musalahasında her şeyin kendi bünyesinde kendi sıfatında kendi çerçevesinde hakkı işaret ettiğini gördük. Resulullah Efendimizin bindiği deve bile orada durulma mekanıyla işaret etti. Her şeyle onu işaret etmiş oldu. Resulullah Efendimizin asabı sözleri, müşriklerin tasallutu, bunlar ne olursa olsun şöyle bir şey yapacağım. Yani cümleyi burada keseceğim. Daha pratik yoldan aktarmak için. Hatırlarsınız iki hafta evvel yaptığımız programda orada bir söz geçmişti de o sözün tenkidini yapmıştık, konuşmuştuk. Şöyleydi, yapmak zorundaydı bu anlaşmanın maddelerini, imzalamak zorundaydı gibi bir ifadenin yanlışlığına dikkat çekmiştik. Her şeye rağmen anlaşmanın olmasını istiyordu gibi sözlerin ne kadar komik bir duruma insana düşürdüğünü, tenkidini yapmıştık. Resulullah Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem her şeye rağmen değil bir şeye zorlandığı için değil bir şeyin emniyetiyle anlaşmayı imzaladı o emniyet şuydu Allah muhakkak müslümanlara muzafferiyet verecek muhakkak kabe hür olarak tavafı nasip edecek muhakkak peygamberini azize edecek kaydı bu adeta şöyle bir şey Ya Rabbi ne yapayım ne yaparsan yap ben seni muzaffer kılacağım diye bir müjdeyi alan peygamberin her türlü ağır şartın altına imzasını atmasından ibarettir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ashabın peygambere tabi oluşundaki gayba imanla ashabın gayba iman derecesiyle peygamberin gayba iman derecesi kendine göre kendi bünyesinde bir imtihandır. Resulullah Efendimiz de onun ağırlığını hissetmiştir. Şöyle bir şey söylerler. Efendim o tabi peygamberdi. Ona kolaydı. Veya işte bir veliden bahsederler. Aa tabi Allah velisi. O hiç onlar bu dünyada sıkıntı çekmez ki derler. Yani böyle bir kanaat vardır. Hayır efendim. Onlar da kendi peygamberliklerine kendi velayetlerine göre bir cefa çekerler. Bir meşakkat çekerler. Düşünebiliyor musunuz? Ebu Cendel elinde Bileklerinde, ayak bileklerinde zincirler varken Ashab üzülecek de Peygamber üzülmeyecek mi? O da kendi peygamberliğine göre bir Eza çeker. O da kendi peygamberliğine göre bir meşakkat çeker. Dolayısıyla Ashabın peygambere Sen bilirsin ya Resulallah Deyip de imanlarını Göstermeleri gayba imandı. Peygamber bilir biz bilmeyiz demeleriydi. Resulullah Efendimizin Antlaşma maddelerini imzalaması da onun kendi peygamberliğine göre bir gayba imandı. Ben bilmem nasıl olduğunu ama madem ki Allah beni muzaffer edecek imzaların diyerek o da kendi peygamberliğinde teslimiyeti gösterdi diyor büyükler. Bunu da bir hatırlatmış olalım. Sanki geçen haftadan hiç soluk vermemiş gibi peş peşe sanki programı yapmış gibi bir havamız var ama varsın öyle olsun biraz heyecanlı bir giriş oldu. Şimdi efendim işte neticede iki cihan serveri efendimiz gelen elçilere Kabeyi Tavaftan başka bir kastı olmadığını, umreye geldiklerini beyan etmesine rağmen müşrikler, elçiler göndererek vazgeçilmeye çalıştılar. Üzerine ordu göndermeye kalktılar. İşte Gatafanlılar, başka kişiler, değil mi? Kabilelerle arada konuşmalar oldu. Netice Hudeybiye anlaşması için işte Süheyl'in gelip de peygamber efendimizle anlaşma imzalaması, Ebu Cendel hadisesi, Hazreti Ömer efendimizin bir anda Resulullah Efendimiz'e ne yapıyoruz ya Resulullah diye feveran etmesini işlemiştik. Netice artık hüküm bariz bir şekilde ortaya konuldu. Ve Resulullah efendimiz buyurdu ki, kurbanlarınızı kesin ve artık ihramdan çıkıyorsunuz. Yani tavaf üzere olan halden çıkın. Ve bunun alameti olarak da kurbanlarınızı kesin ve elbiselerinizi ona göre tıraş edin sakalınızı, saçınızı neyse. Artık bunun olmayacağını ilan etti. Sahabe-i Kiram Hazaratı o şaşkınlıkla, belki Peygamber Efendimiz bizim böyle hemen yani biz de dünden razıydık zaten gibi bir tavırda değil de beklersek belki hükmünü değiştirir diye beklediler. İkinci kere söylediler. Sahabe-i Kiram Hazaratı Resulullah Efendimiz'in bir şeyin yapılmasını istediğinde veya bir şeye dikkat çekmek istediklerinde üç kere söyleme adetlerini de biliyorlardı. O üç kere tekrar nedir? Erbağ bundan sorulsun öğreniz. Üç kere tekrarın kendine ait bir hikmeti vardır. Üç kere tekrar sözü bile yanlıştır. Resulullah Efendimiz'in ilk söylediği anla ikinci söylediği ve üçüncü söylediği aynı değildir. Tekrar değildir zaten tekrar bir şeyin aynısının olmasıdır. Şöyle bir misal vereyim. Rahman suresinde febi eyy-i a'la-i tükedi ben der. Ve bu ayet tekrar etmez. Her febi eyy-i ala ayeti, <gülüyor> tükedi ben ayeti, her biri ayrıdır. Yani şunu anlatmaya çalışıyoruz. E, i̇bn Arabi hazretlerinden bir misal vereyim. Biraz belki ağır olacak ama eee Belki düşünmek isteyenlere bir tefekkür sahası olur. Çünkü anlaşılmaz, anlaşılmaz diye diye hiçbir şey de konuşamaz hale geldik. Biz de anladığımızdan nakletmiyoruz zaten. Ama üzerinde biraz düşünülmesi lazım. İbn-i Arabi Hazretleri diyor ki ben müfessire ancak şunu yaptığı zaman müfessir derim. Kur'an-ı Kerim'de hamimler diye biraz hanımlar çok iyi bilir. Cumaları falan otururlar. O e, yedi tane hamimi anında biliyorsunuz yedi hamimle başlayan şey vardır. Yani istemezübillah hamim, ayin, sin, gaf onu demiyorum. Hamimle, sadece hamimle başlayan yedi sure vardır. Müfessir ona derler ki her hamimin manasının farklı olduğunu anlar ve onu göre tefsir eder. Hamim tekrar edilmemiştir. duhandaki Duhan suresinin başındaki hamimle câthiyeh Suresinin başındaki hamlimin bir de farklı olduğunu söylemiştir. Ehli hal olanlar, adif olan zatlar. Dolayısıyla Kur'an'da tekrar yoktur. Kur'an-ı Kerim'de tekrar yoktur. Resulullah Efendimizin de üç kere bir şeyi söylemesi, bir şeyin tekrarı ikincisinin tekrarı değildir. Her biri ayrıdır. Üç kere söylenmiştir. Ama her kere kendi kendine aittir. Bilemeyiz artık onu. Yani niçin onun tekrarı yapılmış? Bazıları birincisi şunun içindir, ikincisi şunun içindir, üçüncüsü şunun içindir demiştir. Kendilerine göre tabirler, kendilerine göre değil de kendi bulundukları dereceye göre bunu tefsil etmişlerdir. Erbabına sorulsun, araştırılsın. Bu da bir sahadır. Şimdi biz gelelim, üç kere tekrar etti denilmiş oldu ya, biz o akılda kaldığı için, insanlar öyle bildiği için anlaşılması için öyle söyleyelim. Fakat aynı olmadığını bilelim. 3 kere söyledi peygamber efendimiz. Hadi çıkartın kurbanlarınızı kesin artık. Tamam. Hareket görmediler. Ümmü Seleme radıyallahu anha, Fahr-i Alem efendimizin hanımlarından Ümmü Seleme onunla seferdeydi. Ve Asab-ı Kiram'ın niye böyle yaptıkları hususunda kendisi de istişare ettiler. Biz geçen programda biraz fazla böyle e, işi dallandırdık, budaklandırdık. Biz burada sadece şunu söylemekle iktifa edelim. İlk safha olarak ve ilk bölümün son dakikalarına girerken Resullah Efendimiz dahi asabına emir hususunda, asabının yapması gereken iş hususunda hanımıyla istişare etmiştir. Bu muhteşem bir şeydir. Yani Allah Resulü'nün ahlakı denildiğinde, sünnet-i seniye denildiğinde sadece misvak kullanmak, namazın dört rekat sünnetlerini kılmak sünnet demek değildir. İşte size bakın bir sünnet. Hayat arkadaşınız olabilen bir insanla, sevdiğiniz olan bir insanla siz ne kadar alim de olsanız insanın bir kalbe ihtiyacı vardır. Kalple yaşadığı hadiseleri doğrulatmaya, veya bir şekilde istişareye ihtiyacı vardır ve burada Allah Resulü'nün tevazuuna bakın ki Resulullah Efendimiz ashabıyla meşveret ediyor Sıddıkıyla meşveret ediyor köle olarak gelen kendisine sınan insanın durumuna müdahale ediyor müşrikleri ayrı idare ediyor insanı Kamil'in vasfı Hudeybiye'de Hz Resulullah olarak zuhur etmiştir İnsanın kâmil ona derler ki cümle mahlukatın ve mevcudatın kendisinde kendini bulduğu ve hangi mahluk hangi mevcut olursa olsun hiçbir zaman kendisiyle çekişemediği zata derler. Allah'la çekişemezsiniz. Allah Teala ile küfreden insanın bile rızkını Hazreti Allah verir kardeşim. Vermiyor mu? Şimdi biz rızkı derken doğru bak yediriyor içiriyor diye düşünüyoruz değil mi? Nefes alıyor diye. Hayır sadece o değil. Allah Teala'ya konuşma iznini hakaret etme iznini bile Allah'tan alıyor. Allah müsaade ediyor. O da bir rızıktır çünkü. Neden? Allahu Ekber, Subhanallah. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah, Allahu salli ala seyyidina Muhammed demek en büyük rızıktır. Rızkın da temizidir. Haram da rızıktır ama. Haramı yediğinde, harama el uzattığında hop diye burnunda boğaza takılı kalmaz. Lüb diye utarsın yine. Müsaade eder. Harama el uzattığında müsaade eder. O da rızıktır ama haramdır. Hesabını sorar. Anlatabiliyor muyum? Biraz karışıyor galiba hadise. Dolayısıyla orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin maksuda giden çizgiyi görmesi... Menzilin nihayetini görmesi hali vardır ki, menzilin nihayetini gören insanlar, kamiller, Halık'ın gösterdiği o nihai durumu bildiklerinden mahlukla çekişmezler. Mahlukatla çekişmezler. Mahlukatın her derecesine göre, her konumuna göre oradan o hayrı tahsil ederler. Küfürle gelenin küfrünü bertaraf ederler. Hangi mahluk olursa olsun ondan hidayeti, doğru yolu tespit ederler. Devesinin durmasından işareti alır, asabının durumundan, istişaresinden alır, müşrik'i ayrı idare eder, kölesini ayrı idare eder, hürünü ayrı idare eder, hanımını ayrı idare eder. Hepsi memnundur ama. Dağıtılan şeyden hepsi memnundur. Netice Hakk'a varır. Bu çizgi çok önemli bir çizgidir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünneti seniyelerindendir hanımıyla istişare etmeleri. Hanımı ne buyurmuş Ümmü Seleme annemiz? Müstesna zeka ve fazilet sahibi olan Hazreti Ümmü Seleme validemiz Hiç zekasız olsa, hiç müstesna hali olmasa bile Allah Resulü'nün zevcesi olması hasebiyle Allah Teala onda başka bir nefis Başka bir akıl, başka bir zeka icat etmez mi zaten? Resulullah'ın kendisinin nefsani, cismani olarak dahi olsa, bu şekilde açtığı bir zatı Allah kapalı bırakır mı? Allah basiretsiz kılar mı? Annelerimiz hakkında ayeti kerime inmiştir. Hepsi tertemizdir. Ezvacı mutahharat deriz. Allah'ın temizlediği demektir. Mutahhir değildir. Mutahhir temizleyen demektir. Mutahhar Temizlenen demektir. Allah tarafından temizlenmiş de zeka da odur zaten. Zeka. Değil mi? Temiz Pak anlamak, temizlenmek manasında da gelir. Zelle, yani ve ile yazıldığında farklı manası da vardır ama yine o da doğruya işaret eden manasındadır. Yani eksiklikleri, nakıslıkları, yanlışlıkları düzeltebilecek kuvveye zeka denir. Bunu fark edip de bunun üzerine sistemi kurmaya da akıl denir. Belki psikolojik, psikiyatri açıdan bir psikiyatrist dinlese şu anda bu söylediklerimize çok mana verir mi bilemiyorum. Bizim İslami literatürde biz bu, bu şekilde konuşuyoruz. Ne diyor Ümmü Seleme Valdemiz? Yani Nebi Allah, bu işi yapmak istiyor musunuz? O halde şimdi dışarı çıkınız, sonra ta kurbanlık develerini kesinceye ve berberini çağırtıp o seni tıraş edinceye kadar asaptan hiçbirisine bir kelime bile söylemeyiniz dedi. Arkasından da ilave etti. Çünkü sen kurbanı kesecek ve tıraş olacak olursan halk da öyle yapar. Şimdi iki can-ı sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Ümmü Seleme annemizle görüşüyorlar. O da kendilerine verilen selahiyetle konuşuyor. Kendilerine verilen selahiyetle konuşuyor. Ve akıl öğretmek adına değil, Resulullah Efendimiz konuş dediği için konuşuyor. Eskiler, mürşitlerin huzurunda veya hocaların huzurunda ver bakalım şunun cevabını veya sen bu konuda ne düşünüyorsun diye bir söz tevcih ettiklerinde, verdiklerinde onlar konuşurlar ve akabinde de o konuşmalarında isabet olsa da içlerinden veya lisanen dillerinden efendim yani ben konuştum ama siz müsaade ettiğiniz için konuştum. Yani sizin müsaadenizle doğru söz söyledim gibi bir nezaket gösterirlermiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nefsinin nefsi Muhammedi'sinin enfusi Muhammedi'sinin ve nefis Muhammedisi bir tezahürü olan Ümmü Seleme annemiz de o masariyetle konuşuyor ve o salahiyetle ve o müsaadeyle konuşuyor. Yani o da yine yabancıdan değildir. Resulullah Efendimiz'e aşinalığı sayesinde isabetli bir şey söylemişlerdir. Resulullah Efendimiz'in kendisini aynesinden seyretmesi gibidir. Ayneden kendisine bakması gibidir. O da hariçten bir şey değildir. Resulullah'tan gelmiş bir meyvadır, bir mağrifettir. Diyor, ne diyor Ümmü Seleme Validemiz? Asap, hadi kesin kurbanlarınızı artık tamam, Medine'ye dönüyoruz. Hadi kurbanlıklarınızı kesin, neticede saçlarınızı, sakalınızı tıraş edin diye üç kere söylemesine rağmen olmayışını beyan ettikten sonra Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın sözüne başlarken ki şey de acayiptir. Gerçekten bunu yapmak istiyor musun? Yani Ümmü Seleme annemize yani gerçekten murad ediyor musun bunu ya Resulallah? Ediyorsunuz değil mi? Diye bir oradan yine Resulullah Efendimiz'den müsaade Çünkü hani ya çok mevzu mevzu açıyor kıymetli İstanbul. kardeşim yani şey yapmak istemiyorum ama imtihan da olabilir bu. Yani böyle bir şey var ama acaba biz Resulullah hemen böyle yaptığında aa tamam dediğimizde Acaba Resulullah'a karşı edepsizlik mi yapıyoruz? Hani artık kalkıp gidin dersiniz. Mesela bir şey. Gidebilirsiniz. Acaba hakikaten gitmemizi istiyor mu? Veya oturursunuz misafirlikte. Efendim artık geç oldu biz müsaade isteyelim dersiniz. Yani siz bilirsiniz tavrı hemen olursa değil mi? Gerçekten de durumun gitmeyi icap ettirdiği anlaşılır. Ama Aa, olur mu ama daha meybaşı şey yaptık şu oldu bu oldu falan denildiğinde ne anlarsınız siz ha kanlımızı istiyorlar yani biz böyle bir şey yapıyoruz ama düşünün mesela şimdi siz misafirliktesiniz biz kalkalım e tabi hemen bir ayakkabılarınızı getireyim derse cık, Allah Allah yani hiç de hissettirmedi dersin kardeşim bunları böyle anlamadıktan sonra kuru kuruya okunmaz bunlar bunlar mumya değil robot değil bir bir makina'nın aksamını konuşmuyorsun Niye anlatıyorlar Allah'ı sevmek için insanın önce sevmeyi bilmesi lazım diye? Rabbini bulmak için insanın kendisini bilmesi, kendine arif olması diye? Ya kendi hayatına tatbik edemeyişimizin sebebi bu. Yani bugün biz sahabe desek, senin benim gibi bir zat çıksa sahabe olduğunu kabul etmez adam. Ya 10 metre olacak ya bilmem ne olacak, baktığı zaman adamın dışında içini görecek falan. Böyle kafa ya bizim, senin benim gibi insanlar şeklen öyle. Dolayısıyla duygular da benziyor. Fakat o içte, o iç alemde başka bir oluş var. Dolayısıyla okurken kendi benliğini, kendi duygularını, kendi ruh halinde bir şekilde mukayese ederek okursak, hem kendini terbiye etmiş olursun, o durumda ben olsaydım mı konuşmuş olursun. Bu hem hadiseye dahil olmaktır, ondan sonra da, bakınız bu çok önemli, ancak bunu yaptıktan sonra ya onlar çok büyük insanlarmış dediğin zaman bir kıymet kazanır. Daha kendin o duygu halini yaşamadan, hiç kendin de misin gibi düşünmeden ya sahabe-i kiram çok büyükmüş demenin tanımadan bir takdir etme oluşundan dolayı hiçbir kıymet-i yoktur. Gerçekten istiyorsanız şayet, o söz ferahlatıcı bir sözdür. Yani öyle bir yetişmiş ki sahabe-i kiram azaratı, Şu silahsız halimizle gidelim biz Kabe'yi tavaf edelim Hepimiz orada şehit olalım dese sahabe hazır Resulullah Efendimiz'e sunuşta bile bir terbiye var Gerçekten istiyorsanız Evet istiyorum Mukabilinde iki cihan serveri Efendimiz'in O tasdikinden sonra Ya Resulallah siz gidiniz Hiç kimseyle konuşmanızı hacet yok Sahabi-i kiram haziratı sizin bu fiili yaptığınızı, istediğinizi fiilen görmek isterler. Siz tabii ki gidip kurbanınızı kesip de berbenize tıraş olduktan sonra hepsi onların bunu yapacaktır. Diyerek sahabinin o şaşkınlığının Allah Resulü'ne bir itiraz makamı olmadığını yine e, annemizden öğrenmiş oluyor. Burada başka bir güzellik daha var konuşalım mı? Eyvallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle görüşmek isteyenler, aralarının açık olduğunu düşünenler, annelerimize veya Fatıma Validemize, Allah Resulü'nün ehli ziyade dua ederler, hatimler okurlar, fatihalar gönderirlermiş. Aile tarafından Resulullah Efendimiz'e gidelim diye. Burada sahabiyle peygamber arasındaki o o bir anlık duraksamayı anne fethediyor. Ailesinden giriyor ashab-ı kiram. O annenin şefkati ve merhametiyle Resulullah Efendimizin reddetmeyeceği bir şekilde sahabe-i kiram dahil olmuş oluyor. Hane-i An Anlatabildim mi acaba? Bilemiyorum. Heh. Annelerimize okunması, Amine Validemize, Hatice Annemize, Ehli Beyti Mustafa'ya, Fatma Validemize Fatiha okumak, salatu selam getirmek yani duada bulunmak Resulullah Efendimizi e yakınlaşmak için en güzel vesilelerdendir. Siz kendiniz evli olan bir insan olarak düşünün. Bir insanı eve alıp almamı hususunda kendi değiniz vardır. Belki de istemezsiniz. Fakat hanımınız akşam yemeğine davet ettikten sonra siz istediğiniz kadar evde otoriter olun. O hanım artık onu çağırdıktan sonra evinize dahil eder bu sır da vardır. Bak. Efendim tasavvuf çok bazı şeyleri yüceltiyor ediyor. Hiç yaşanamayacak hale getiriyor. Hayır. İşte bu tasavvufi terbiye bunu söylettiriyor. Tam tersine şahsınla bütünleştiriyor ashabın hayatını. Bakın anlatılan tasavvuf edebi bu. Resulullah Efendimiz de ne yapıyorlar? Sizden dinleyelim. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz dışarı çıktı. Hiç kimseyle görüşmeden ve hiç kimseye bir şey söylemeden ihramını sağ koltuğu altından çıkarıp diğer sağ omzuna attı. Kurbanlık develerini kesti. Teşekkür ederim öyle okuduğunuz için. Sol tarafı denmiyor Peygamber Efendimiz için. Diğer sağlarını attı. Evet. Evet. Kurbanlık develerini kesti ve berberi Uzaalı Kıraş bin Ümeyye'yi çağırıp tıraş oldu. Bunun üzerine sahabiler de derhal kurbanlık devilerini kesmeye ve başlarını tıraş ettirmeye başladılar. Hazreti Ümmü Seleme validemiz buyurur ki, Kurbanlıklara öylesine koştular, öylesine yığıldılar Allah ki, Allah. neredeyse birbirlerini ezeceklerdi. Ya. Sahabilerin, Dur, burada duralım. Eyvallah. Tasavvuf ve tarikat fiil-i Muhammediye'yi anlatır, örnek verir fiil Muhammedi bir insanda zuhur ederse, işte böyle şevk hali zuhur eder. Resulullah'ın fiiliyle fiilini ortak eylemek, Resulullah'ın fiiline benzeme ihtiyacı öyle bir iştiyak ve şevktir ki, insan çok zor şeyleri bile severek yapar hale gelir. Resulullah Efendimiz'in o fiili yapmasıyla beraber, sahabe-i kiram haziratını, o fiile iştiyakla koşmaları, Belki sözle söylendiğinde o kadar olmayacaktı. Burada dini terbiyeyi veren kişilere de bir şey vardır. Sözle insanları şevke getiremezsiniz. Getirseniz bile fiilen onu işlemeniz, fiili olarak onlara örnek olmanız gibi tesir etmez. Fiilinizle bunu yaparsanız onlar o işleri severek yapar hale gelirler. Evet. Sahabilerin Resulullah'a muhalefet etmek için tekrarlanan emrini yerine getirmeyip bekledikleri elbette söylenemez. Belki onlar çok ağır buldukları muahede ve musallaha hükümlerinin vahiyle ortadan kaldırılacağını düşünüyor ve bu vahiyle Hazreti Peygamber'in verdiği emirden vazgeçeceğini umuyorlardı. Evet, bu güzel bir şeydir. Belki vazgeçilebilir diye ümit ediyorlardı. O şekilde yapıyorlardı. Evet. En azından umre amellerini tamamlayabilmek için Mekke'ye girmelerinin temin edileceğini ümit ediyorlardı. Ve bunun gerçekleşmesi içinde bekliyorlardı. Nitekim bu hususta herhangi bir vahyin inmediğini ve Hazreti Resulullah'ın da kurbanlık develerini kesip mübarek başlarını tıraş ettirdiğini görünce onların da Resulü Kibriaya muhalefet etmiş duruma düşmemek için süratle kurbanlık develerini kesmeye ve başlarını tıraş ettirmeye başladıkları görülüyordu. Evet. Bu e, örnekten de, bu anlatımdan da, bu izahdan da yine e, bu hali kesbetmiş oluyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin fiili, fiiline e, dikkat çekmiştik. Anlaşılıyor ki işte, kıymetli müellifimiz de bunu söylüyor. Resulullah Efendimiz'e muhalefet değildir hadise. O şaşkınlığı atmak atmakla alakalıdır. Burada bir e, hususu daha söylemek isterim, müsaadeniz olursa. O da şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in, bilmiyorum ikinci bölümü vaktimiz ne kadar... Yani onu da anlamak isterim, onu da bilmek isterim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin burada bir şey istemelerinde şöyle bir nezaket daha vardır. Ee, şöyle ifade edilirse kapıyı çalıp da izin isteme halini ee, Resulullah Efendimiz ayeti kerimeden de alındığı şekliyle hani bazen gel der hani girebilirsin der, müsait der ama iki cihan servare efendimizin hadisi şeriflerinden anladığımız manayla buyuruyorlar ki hani adeta kalbinden de bir fetva ister. Hani bazen tabi gelebilirsin der ama o tonlamayı fark etmenidir ferasetli bir mümin. Hani gerçekten mi gelmemi istiyor yoksa nezaket mi bunu söyledi? Burada o rıza ile beraber bunu istemesini beklemiştir Hudeybiye'deki Müslümanlar. Asabi kira Çıkartınız. Yani ne yapalım? Mecburuz artık işte iş buraya kadardı. Gibiyse bekliyorlar. Yani Resulullah Efendimiz gerçekten bunu istiyor mu? Yok yok çıkartın yani. Ben şimdi böyle canlandırmak istemiyorum. Düşünelim diye, tefekküre vesile olsun diye bunu yapıyorum. Neticede Resulullah Efendimizin bu isteğinin gerçekten samimi olarak yapılması gereken bir hal olduğunu fiilinden görüyorlar. Çok çantalık bir şey söyleyeceğim, çok özel bir şey söyleyeceğim. Eskiden medrese hocalarına, hocalık böyle yeni stajyer gibi olduktan öyle düşünün, mezuniyetlerinden evvel bir şey sorarlarmış. Rızası olmadığı halde Allah'ın emri var mıdır? Böyle bir soru sorarlarmış. Rızası olmadığı halde Allah bir şey emretmiş midir diye. Şey bir soru bu, acayip tuzaklı bir soru. Sonra da derlermiş ki, Hazreti İsmail'i kes emri. Hazreti, bakın çok nazik bir nokta burası. İnşallah kıymetli dinleyicilerimiz e, bu sohbeti çok iyi fark ederler. E, ve ümid ediyorum ki çok ufuklar açılır üzerlerinde düşünürlerse. Neden? Allah kestedi ama o kesmede rızası yoktu. Ne zaman ortaya çıktı bu? Fiilde ortaya çıktı. Vurduğu zaman bıçak kesmedi İsmail. Boynuna vurdu kesmedi. Değil mi? Ha demek ki imtihan kastıyla söylemiş. İşte burada Allah Resulüne kurbanlık gibi olan asabın Allah Resulüne yakınlıkları, haliliyeti ve Allah Resulünün yoluna, Allah'ın yoluna kurban oluşlarının bir timsali vardır. Acaba Resulullah Efendimiz tamam kurbanlıklarınızı kesin. Saçlarınızı tıraş edin sözünü rızasıyla mı söyledi yoksa bizi kurtarmak için mi? Yani böyle bir söz neden zuhur etti? Bunu bilemediklerinden beklediler. Üç kere. Ama fiile dönüştüğünde Resulullah o fiili işlediğinde birbirlerini çiğneyecek şekilde hemen kurbanlıkları koşup kestiler kurbanlarını. Fiili o rızasına uygundur çünkü. Fiilen ortaya koymasaydı rızası olmayabilirdi. Burada yine çok önemli bir husustur. Onu da arz etmiş olalım. Hani e, anlaşılıyor mu? Yahu diyeceğim. İnşallah anlaşılıyordur. Hu hu diyelim de hem uyuyanları böyle uyandırmayalım hem de hu hu diyelim. İnşallah hem kendimizi hem başkalarını gafletten ikaz etmiş olalım. Siz devam edin metne. Herhalde ikinci bölümün sonuna doğru geliyoruz. Sahabilerden bir kısmı başını kazıttırıyor, kimisi de kısalttırıyordu. Bunu gören Efendimiz... Allah başlarını kazıttıranlara rahmet etsin diye Allah, dua etti. Allah, Allah, Allah. Ya. Saçlarını kısalttıran sahabiler bu dua karşısında bir an tereddüt geçirdiler. Aynı duayı kendilerine yapmalarını Efendimiz'den rica, rica ettiler. Peygamberimiz yine Allah. Allah başını kazıttıranlara rahmet etsin diye dua etti. Sahabi efendilerimiz üçüncü kere Ya Resulallah kırptıran Kısalttıranlara da dua et deyince, Resul-i Ekrem, Allah saçlarını kırptıran, kısalttıranlara da rahmet etsin diyerek, <gülüyor> onları da duasının içine dahil etti. Ya, ya, evet, peki. Sahabiler, Ya Resulallah, neden saçlarını kırptıran, kısalttıranları hariç tutup, saçlarını kazıttıranlara rahmet diledin diye sordular. Resul-i Kibriya Efendimiz cevaben, şöyle buyurdu. Çünkü saçlarını kazıttıranlar Emret tam uyup diğerleri gibi şüpheye düşmediler. Sahabiler tıraş olduktan sonra Allah tarafından estirilen bir rüzgar saçlarını Harem-i Şerife doğru uçurup götürdü. Fe subhanallah. Fe subhanallah. Fe subhanallah. Sahabilerin Allah Resulü'nün o sene gidecek diye o şekildeki itikatlarını Allah boş çevirmedi. Allah Teala isterse bir kılının bile tavafından ne yapar? Onları nasip eyler. Bir kıl bile kopartamazsın ihramdayken. Kıl deyip geçme. Bak adamın kılını buluyorlar. Türkiye'de adamın kılı düşse Amerikalı olduğunu kılından tespit ediyorlar. O zaman bunu konuşsak anlayamazdık. Şimdi bunu konuşursun. Volkanik bir bilmem neyin efendim, hayatiyetini içinde donduracak veya muhafaza edecek şekilde o kılı milyonlarca sene belki kalsa yine işe yarıyor, yine işe yarıyor. Yine tespit ediliyor. Fesübhanallah. Yahu Hudeybiye'ye bakar mısınız? Yani işte haklı değil miyiz yani? Hangi güzelliğine bakacaksın? Mucizesine mi bakacak? Kılı kırk yarar işte bak. Kılını kırk yarar. Deybi'ye mevzu bitmiyor, bitmesin de. İnsan sizden dinleyince hocam böyle hissediyor. Yahu bırak şimdi öyle söylemeyi. Bizden dinleyince meselesi değil, biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Allah benlikten muhafaza eylesin. Dikkat çekmeye çalışıyoruz. Efendim yahu siz ibadet taatınıza baksanıza, neye dikkat çekiyorsunuz? Bu bir radyo programı. Biz tefekkür edecek olsak herhalde bu programa çıkmazdık. Radyo programı bir şeyleri paylaşmaktan öte biraz da insanların dikkatini çekmek içindir. Bizim reytingimizi ölçen şeylere, o reyting cihazlarına bakmıyoruz. İnsanların kalplerindeki titreme bizim için önemli. Eğer hakikaten bu önemliymiş, yahu bu adamlar Hudeybiye'de bir mevzudan bahsettiler, acayip böyle önemliymiş deseler bile biz programı, İnşallah yapmış kabul edeceğiz. Yoksa biz kim? Bunu anlatmak ki? Dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bizim zaten şu andaki vazifemiz bundan ibaret. Nerede kaldı anlatmak, anlamak, yaşamak falan onları geç. Yaşanması lazım gelen bir haldir. Muhakkak öğrenilmesi, tahsil edilmesi gereken bir mevzudur dedirtebiliyorsa program başarıya ulaşmıştır inşallah. Biz de bu vaktimizi israf etmemişizdir diye düşünüyoruz. Evet Hudeybiye'de Hudeybiye'nin haliyle meşgul olmak üzerine düşünmek lazım. Bu arada bir hatırlatmayı yapmak istiyorum. Eğer mümkünse, müsaitse, Umre'ye hacca gidenler. Hac da biraz zor. Zaten hac, onu da hatırlatmış olalım. Şimdi artık e, birçok hacı kudüm tavafını bile yaptı. Değil mi efendim? Çünkü bu günler öyle günler. Artık e, heyecanlı bir şekilde bekliyor Hacı. E, Ramak kaldı artık Arafat'a çıkacaklar Şey yapacaklar Hacda vazifeyi ilk önce ikmal etmek lazımdır Vazifeyi bir, biraz gezeyim, tozayım Bir de şuraya çekeyim bir de cebeli nur'a Tırmanayım falan bu işlere girmemek lazım Hacda Hac Arafat'ta Güzelce durmak kudüm tavafını yapmak Şeytanı taşlamak En önce farzı yerine getirmektir Sevap tüccarlığı Veya biraz daha fazla gezi yapayım sevdasıyla İnsan kendisini paralamamalı. Haccı güzel yapmaya gayret etmeli. Ve şunu da haddim olmayarak, özür dileyerek hatırlatmak istiyorum. Şeytanı taşlarken şeytanı güldürmemek lazım. Müminleri taşlamaya gitmiyoruz oraya. Müminleri ezmeye de gitmiyoruz. Şeytanı, senin önündeki müminlere ikram ederek taşla. Hacerül Esvede gittiğinde insanları çiğnemeyerek, Allah'ı tevhid et. Şirk koşma. Tavaf etmek istiyorsan mataf, tavaf sahasını insanlara kolaylaştır. Fazladan tavaf yapayım, daha çok sevap kazanayım. Halama, anneme, babama, dedeme, herkese tavaf edeyim derdine de düşme. Bazen öyle anlar oluyor ki, farzın vacibini yerine getirdikten sonra henüz daha vacibini, farzını yerine getiremeyen insanlar da tavafa giriyor orada. Umre gibi değil ki. İnsan orada tavafta Mataf sahasında yani tavaf edilen Kabe avlusunda işini bitirdikten sonra fazla işgal etmemeli. Hac mevsimi hususidir. Çok daha fazla tavaf edeyim deyip sabahtan akşama kadar dönüp henüz daha tavaf etmeyen insanları sıkıştırmaya kalkmamalı. İlla de tavaf edecekse mümkün mertebe insanların yolunu kolaylaştırmalı. Hızlı tavaf yapacağım veya hanımı çocuğu kaybedeceğim diye sağdaki soldaki insanları dirsekle yumrukla Efendim ezmemeli. E, bunlara da yine riayet etmek lazım. Bir hususu daha hatırlatıyorum. Bunu da yine hocalarımız bana söyle dediği için hatırlatıyorum. Burada ben Diyanet'in fetva dairesini temsil eden bulunmuyorum. Fakat efendim Hanefiler hiç şeytan taşlamadığı minada kalmıyorlar, sünneti ihya etmiyorlar gibi sözlere de kulak asmayınız. Sünnetlerin nasıl sünnetler olduğu ve sünnet neye denilir hakkında ciddi bir malumat edinmeye ve ehlinden sorulmaya muhtaçtır bu hadise. Sünnetin geneli de böyledir, bu husustaki sünnet de böyledir. O zamanki durumda iki cihan serveri Efendimizin Kabe'ye gidip gelmeleri, tekrar şeytan taşlamak için Mine'ye gitmeleri, tekrar gelmeleri, tekrar gitmeleri zordur, meşakkatlidir. O durumda tekrar gidip gelinme olmasın diye Mina'da konaklamışlardır. Çetan taştırma vazifesini yapmak için. Şimdi bir hacı efendi rahatlıkla tur görevlisi geliyor, arabaya bindiriyor, gidiyor, istirahatını yapıyor veya Kabe'de tavafını yapıyor, duasını yapıyor. Tekrar ertesi günü getirilebiliyorsa sünnettir diye orada kalması o şekilde sünnetin ruhuna uymayan bir sünnettir. Sünnet, o işi rahatça yapabilmedir. Dolayısıyla Hanefiler bu hususu anlamamış etmemiş diye İmam-ı Azam Hazretleri'ne İmam-ı Azamlık, daha yüksek bir imamlık taslamamak lazım. İmam-ı Azam Hazretleri Allah Resulü'nün o anda bu işi kolaylaştırmak için orada bulunmalarına dikkat çekerek sünnetin orada bulunmak değil, kolayca şeytan taşlamak için yolları açmak veya programı yapmak, konaklamayı ona göre yapmak olarak beyan ettiğini Hatırlatmış olalım Diyorum yine haddim olmayarak Ve vakit bulamayanların Akşamleyin şeytan taşlamalarında da Hiçbir şey yoktur Efendim kere, kere, mekruhtur Geceliğin şeytan taşlamak Niye mekruhtur Işık yok ki efendim Taşa attığınızda bir adamın gözüne gelebilir Görmüyorsun çünkü Ve ayın mehtabın Parlak olduğu zamanlar değildir Biraz da bir parlak oluyor belki ama Şüphelidir yani karanlıkta bir şey atmak vesaire, tırnak kesmemesi geceliğin mekruhtur diyor. Şimdi adam yarın işe gidecek sabahın mı bekleyecek tırnağı kesmek için? 120 voltluk ışığın altında kesiyor bunu. Neresi mekruh bunu? Geceliğin kesmeye çalıştığında derini kesersin, bir kanatırsın, mikrop kapar, bir şey olur. İltihap kapar, neticede sıhhatine zarar verir diye mekruh denmiştir. Geceliğin şimdi şeytan taşlamanın hiçbir mahsuru olmadığını yine büyüklerimiz söylüyor. Kocaman efendim sadyum gibi aydınlatılmış neredeyse gündüz denilebilecek bir şekilde şeytan taşlanmaya gidiliyor. Bunun hiçbir kerahati yoktur. Daha çok sevap kazanacağız diye güneşin anında kafasına güneş geçerek şeytan taşlatmak ve insanların birbirini ezmesi hakikaten bir cehalettir diyor hocalarımız. Bunda yine hacla alakalı olduğu için hatırlatmış olalım. Nereden geldik buraya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in işte o kurbanlık koyunların kesilmesi veya koyun demeyelim de kurbanlık develerin vesaire'nin kesilmesiyle beraber Hudeybi'yi anlatırken buraya kadar geldik. Eyvallah. İşte hac mevsimi dedik. Sevap tüccarlığı yapımlaması falan meselesi dedik. Ama Allah Teala'dan o beldelere gitmeyi çok isterse bir insan oraya erişemese bile, ashabına yaptığı gibi, kılını tavaf ettirir, kendi vücudundan bir parçayı oraya götürtür, yine o tavafı gerçekleştirir Hazreti Mevla. Yeter ki istesin. Tam o bahsi okuyorduk değil evet. mi efendim? Buyurun. Serveli Kainat Efendimiz, ile birlikte 20 gün kadar kaldıktan sonra, Medine'ye dönmek üzere Hudeybiye'den ayrıldı. Ashab-ı Kiram, Kabe-i Muazzama'yı ziyaret edemeyip döndüklerinden dolayı çok üzgün ediler. Bu sırada Resul-i Kibriya Efendimiz'e Mekke ile Medine arasında bulunan kürâ Gamim mevkiinde Müslümanların yakında büyük fetihlere kavuşacaklarını müjdeleyen Fetih suresi izniyesi. Allah! O ne sahnedir? O ne sahnedir? Anlata anlata bitiremez büyükler. Resulullah Efendimiz o Fetih suresi indiğinde Belki de söyleyecektir. Şimdi hatırlayamıyorum. Okuduğumuz kitapta da müellifimiz belki nakledecektir. Resulullah Efendimiz tebessüm ederek devesinin üzerinde yüksek sesle, defaatle Fetih Suresini okumuşlardır. Ve Fetih Suresi hakkında da okurken neler söylediğinde belki müellifimiz nakledecektir. Biz biraz müfredat yürüsün diye çünkü bizim durmaz şimdi başlarsak konuşma. Sizler devam edin. Oradan eksik değildir haşa da nakledilmeyen fakat bizim nakletmemiz icap eden bir şey zuhur ederse ilave yapmış oluruz. Buyurun. Esnazıbillah ey Resulüm Mekke'nin ve diğer memleketlerin fethine sebep olacak Hudeybiye sulhüyle biz sana gerçekten apaçık bir zafer verdik. Yani zafer vereceğiz demiyor. Estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fetham mubina. Fethna diyor. Verdik, bitti. Nasıl? Fetham mubina. Çok açık. Yani böyle olacak mı, olmayacak mı? Acaba ne zaman? Meşkuk, şüpheli falan değil. Oldu, bitti. Yani Allah Teala bu anlaşmadan dolayı sana fethi nasip kılacak, kılar, kılmakta değil. Oldu. Fetih bitti. İnna fetahna leke sana bir de. Hususi bir şekilde Ebu Bekir Hazreti Ömer bile olsa o kadar sana yakın olsalar bile onların bile idrak edemeyeceği bir fetih sana mahsus. Leke. Fethan mübina. Çok açık bir fetih. Çok açık bir fetih verdik. İnna da ayrı bir Kuvvetlendirme vardır Leke kelimesinde de ayrı bir Kuvvetlendirme vardır Arapça ibadene girmiyorum Ve Ondan sonra Kıymetli dinleyenlerimiz Eğer merak ederlerse Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin Fihi mafih isimli eserinden Ki Selçuk Eraydı'nın Tercüme ettiği Derlediği Eserden okumalarını tavsiye ederim 46. olabilir Ama hepsine baksınlar sohbetlerinde, meclislerinde geçmesi lazım. Belki de 27. Şimdi hatırlamıyorum. İyi ismi söylemeyeyim. Fetih Suresinin ilk ayetlerinin tefsirini yapar Hazreti Mevlana. Orayı okusunlar. Yani derler ya ağlamazlarsa para yok. Derler ya. Parmaklarını ısırmazlarsa hakikaten bu işi hiç bilmiyoruz demektir. Orada bir anlatır Fetih. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ve بِكَ وَمَا تَعْخَرَ وَيُتِمْ مَنْ يِمَتَهْ وَيَهْتِيكَ صِرَةً مُسْتَقِيمَ Bu ayetleri bir açışı vardır Hazreti Mevlana'nın. Muhteşemdir yani. Muhteşemdir. Oradan okusunlar efendim. Evet. Cenab-ı Hak indirdiği aynı surede ayrıca server-i Efendimizle Müslümanların kısa zaman sonra gidip Kabe'yi tavaf edeceklerini de haber veriyor ve Resul-i Kibriya Efendimiz'in gördüğü rüyayı tasdik ediyordu. Evet. Esnavzubillah, and olsun ki Allah gerçekten peygamberine o rüyayı hak olarak doğru gösterdi. Hani meşhur hafız efendiler de Fetih Suresi'nin o son kısmını okurlar ya Esnavzubillah. لَقَدْ <gülüyor> صَدَكَ اللّٰهُ رَسُولَ لَهُ الرُّٰيٰ يَا بِالْحَقِّ اَتَدْخُلُنَّ İnşa Allahu aminina muhallikina ve muqassirina la takhaf. Şu ayet iken me Fetih Suresi'nin son 3 ayetinin başı. Sondan 3. ayeti yani. And olsun ki hiç şüphesiz tamamdır Allah Resulü'nün Allah Resulü'nün rüyasına kasem etmiştir Hazreti Allah. Gördüğü rüyaya yemin etmiştir. And olsun ki demiştir. Onun rüyası dahi sadıktır. Sözündeki sadakatler ne şüphe? Benim iznimle konuşması, benim iznimle görür o rüyasını. Allah Resulü'nün rüyasına bile yemin etmiştir Hazreti Allah. Evet. And olsun ki inşallah emniyet içinde bulunan kimseler olarak başlarını tıraş etmiş. Ama bak şimdi inşallah dediğimizde bizim Allah müsaade ederse gibi kullanırız biz bunu. Oradaki inşallah öyle tercüme edilmez derler. Hani siz tercüme etmeden okudunuz belki Arapça sınav olduğu için inşallah Allah'ın izni oldu bitti demektir inşallahın manası Allah diledi demektir Allah dilerse değil diledi orada o şey olduğunda Allah bunu diledi seküm. Allah diledi Allah böyle olmasını istedi ne olacak siz saçların sakarlarınızı tıraş edeceksiniz emin bir şekilde tavaf edeceksiniz siz İnşallah orada, inşallah edeceksiniz manasına değildir. Ve tercüme edilmelidir. İnşallah olacak denmez orada. Tercümeye sokulur o. Anlatabiliyor muyum? İnşa Allah'ı aminine muhallekin. Allah diledi de siz artık o dilemeyle beraber emin bir şekilde kabeyi tavafa muvaffak olacaksınız, gideceksiniz. saçların sakallarınızı kısaltacaksınız. Allah diledi bunu, bitti yani. Fetih. Tamam ya. Bunu da Allah diledi manasındadır. Oradaki inşallah. Evet. Fakat Allah sizin bilmediğiniz şeyleri bildi de Mekke fethinden önce yakın bir fetih yaptın. Ya yakın bir fetih ne? Hudeybiye. Hudeybiye fetin yaklaşılması demektir. Yakın olan fetihti. O yakın olan fetihti. İlmel yakinden aynel yakine çıkıştı. O bir fetihtir, evet. Yazılıyor. Yani bendeniz çok hızlı konuşuyorum, bu böyle konuşmam lazım, biraz daha temkinli konuşmam lazım ama artık Cenab-ı Hak affetsin, kıymetli dinleyenlerimizde Sürçeli insanımıza bakmasınlar. Buyurun. Hazreti Ömer Medine'ye dönüşte yol esnasındaki haleti ruhiyesini ve fetih suresinin nazil oluşunu şöyle anlatmıştır. Ya, o da çok önemli bir bahis. O da çok önemli bir bahis. Ee, bilmiyorum anlatacaklar mı? Anlatırlarsa tekrar olsun. Veyahut oradaki ifade olsun. Resulullah seni çağırıyor diyorlar. Medine'ye dönüşte. Hazreti Ömer'e. Resulullah seni çağırıyor. Hazreti Ömer diyor ki hayatında belki en korktuğum andır diyor. En korktuğum andır. Çünkü Resulullah Efendimiz de konuştu ya. Resulullah seni çağırıyor. Vahiy geldiği de duyulmuş. Vahiy geldi falan diye de böyle kulaktan geliyor. Herhalde diyor tamam Ömer'in helaki için. Ömer'in yaptığı için bir ayet indi galiba. Çok korkuyor Hazreti Ömer Efendimiz. Çok korkuyor böyle. Bak Peygamber Efendimiz onu nasıl teselli ediyor. Rahmetellil alemin. Kendisi büyük bir alem olan Hazreti Ömer'e. Nasıl rahmetiyle muamele ediyor. Evet. Hudeybiye'den dönerken Resulullah'ın yanında gidiyordum. Ona bir şey sordum, bana cevap vermedi. Tekrar sordum, yine cevap vermedi. Üçüncü kere sordum, yine cevap vermedi. Kendi kendime, ey haddabın oldu. Annen seni kaybetsin de yok olasın. Bak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Üç kere sordun durdun da, sorularına hiçbir cevap vermedi. Sen aleyhinde Kur'an'dan ayet inmesini hak ettin dedim. Aleyhimde ayet inmesinden korkarak devemi sürüp halkın ta önüne geçtim. Sanki çünkü Resulullah Efendimizin adeti seni yeleri ekseliye asabın arkasından gidiyorlar. Çoban gibi. Kol diyorlar asabını yani. Önden gitmiyorlar illa. Asap önüne geçmek istemiyor ama siz buyurun diyor. Resulullah Efendimiz böyle halkını böyle arkadan onları muhafaza edermiş gibi severmiş. Veya aralarında gitmeyi severlermiş. Adet-i seniyelerim. Hazreti Ömer Efendimiz de bir de sahabin de önde duranı var. Hani yılan çıkar bir şey olur, başka bir rüzgar çıkar. Resulullah'ın önünde de biraz böyle hem ona siper olmak için. Efendim. E, neticede hayvanların o önden gidişiyle beraber arkaya da bir serinlik gelir. O ilk harareti onlar da çeker. Yani çok hikmetleri var. Gözünüzle canlandırın diye bunu anlatıyorum. Yani o önden o gidişle beraber o harekette arkaya serinlik verir. Bunları gözünüzde, zihninizde, hayalinizde canlandırırsanız daha böyle bir yakınlık hali. Zuhur eder sanki diye düşünüyorum. Evet. Sanki her şey beni tutup sıkıyordu. Aradan çok geçmeden bir münadinin Ey Ömer bin Hattab diyerek bana seslendiğini duydum. Kendi kendime ben zaten Aleyhimde Kur'an inmiş olmasından korkmuştum dedim. Kalbime öylesine bir korku çökmüştü ki, onu ancak Allah bilir. Allah Allah. Hemen döndüm, Resulullah'ın huzuruna vardım, selam verdim. Selamıma karşılık verdi. Oldukça sevinçliydi. Dünyalar onun oluyor. <gülüyor> Peygamber selamına karşılık, selam vererek giriyor. Selamun Aleyküm dediğimde o selam, Ölsün üzerindeki demire, kor demire, çekici böyle basmak gibidir. Bir vurursun etrafa kıvılcım sıçar. Selam adamı gafletten ikaz eder. Bir cemiyette gayrimeşru bir şey yapıldığında içeri girerken, kalplerinde her birinin dünya zevki, başka şeyler, haller olsun. Selamun Aleyküm dediğinde şöyle bir sinerler. Gafletlerinden silkeler selam. Ayrıca irtibat şeklidir selam. Selamun Aleyküm diyerek, Hz. Resulullah'ın o selamı üzerine celbedip etmeyeceğini de kontrolünü yapıyor. Selam öyle bir şey, basit bir şey değil. Ve aleykümselam deyip de tebessüm ettiğin, hatta mübarek dişleri önlerine görünmüş. Hz. Ömer Efem çok seviniyor. Evet. Ey Hattab'ın oldu. bana bu gece bir sure indi ki, o bana üstünde güneş doğan her şeyden daha sevgilidir. Buyurduktan sonra ona Fetih Suresini okudu. Biz de inşallah Fetih suresini bir daha bu muhabbetle okuyalım. Allah inşallah muhabbetlerimizi razı olduğu muhabbetlere tahvil eder. İnşallah Cenab-ı Hak Fetih suresiyle ve bu fetihlerle kalbimize fütuhat ihsan eyler.